Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Ebi Çiftliği Vakası 1897 kışının dondurucu bir sabahıydı. Birinin beni omzumdan sarsmasıyla uyandım. Holmes'tu bu. Elindeki mum üzerime eğdiği heyecanlı yüzünü aydınlatırken bir şeyler olduğunu anladım. ''Hadi Watson, çabuk kalk.'' diye konuştu. ''Oyun başlıyor. Tek kelime etmek yok. Hemen giyinip geliyorsun.'' 10 dakika sonra sessiz sokakların arasında arabayla Caring Cross istasyonuna doğru yol alıyorduk. Kış sabahının ilk ışıkları belirmeye başlamıştı ve Londra'nın rengarenk, pis kokulu isiyle çevrili halde arada bir yanımızdan geçen, bulanıklaşmış, hatta silikleşmiş işçilerin şekillerini hayal meyal seçebiliyorduk. Holmes, paltosuna sarılmış, sessizlik içinde oturuyordu. Ben de aynısını yapabildiğim için memnundum. Çünkü hava çok soğuktu ve ikimiz de henüz bir şey yememiştik. İstasyona varıp sıcak çaylarımızı içene ve kent iştirenindeki yerlerimizi alana kadar tam olarak ısınmamıştık. Ancak o zaman Holmes konuşmaya, bense dinlemeye hazırdım yeniden. Holmes cebinden bir kağıt çıkarıp üzerindekileri yüksek sesle okumaya başladı. Abbey Çiftliği, Marsham, Kent. Sabah saat 3.30. Sevgili Bay Holmes, Son derece özel olacağı benzer bir vaka konusunda hemen yardıma gelmeniz beni çok sevindirecektir. Tam sizin hoşlanacağınız türden bir şey. Hanfendiyi serbest bırakmanın dışında onları nasıl bulduysam her şeyin öyle kalmasını sağlayacağım. Bir saniyenizi bile boşa harcamadan hemen buraya gelmeniz için size yalvarıyorum. Sir Justice'i burada tutmak çok zor. Saygılarımla Stanley Hopkins ''Hopkins şimdiye kadar tam yedi defa yardımımı istemiş ve her defasında da haklı olduğu ortaya çıkmıştır.'' dedi Holmes. ''Yanılmıyorsam vakalarından her biri koleksiyonundaki yerlerini aldı ve itiraf etmeliyim ki Watson, seçimlerinde, yazılarında hoş bulmadığım bir takım şeyleri telafi eden bir yeteneğim var.'' Bilimsel bir deney yerine her şeye bir hikayeymiş gibi yaklaşmayı tercih etmenin yarattığı vahim durum son derece öğretici. Hatta ispat ve kanıtlar açısından... Klasik bile olabilecek çalışmaların doğma şansını tamamen yok ediyor. Okuyucuyu belki heyecanlandıracak ama asla bilgilendirmeyecek sansasyonel ayrıntıların üzerinde durabilmek için tam bir ustalık ve yetenek gerektiren çalışmaların üzerinde hiç durmuyor, önemsizlermiş gibi geçiştiriyorsun. Neden kendin yazmıyorsun o zaman? Dedim biraz kırgın bir sesle. Yazacağım sevgili Watson, yazacağım. Ama senin de bildiğin gibi, oldukça meşgulüm. Ancak son yıllarımı dedektiflik sanatının tamamını kapsayacak bir kitap yazmaya atayacağım. Görünüşe göre yeni araştırmamız bir cinayet vakası. Stanley'in bahsettiği Sir öldüğünü mü düşünüyorsun yani? Bana kalırsa söyle. Hopkins'in mesajı büyük ölçüde heyecan yansıtıyor. Duygusal bir adam olmadığını biliyorsun. Evet, şiddet kullanıldığı, cesedin de teftiş için orada bırakıldığı kanısındayım. Sıradan bir intihar olayı olsa, Hopkins beni çağırmazdı. Hanımefendiyi bırakmak konusunda gelince, bu trajik olaylar olup biterken odasına kilitlenmiş olması mümkün. Yüksek sosyeteyi ilgilendiren bir olay, Watson. Kalın Kağıt, iyi e b Monogramı, Aile Arması ve Pitoresk Adres Arkadaşımız Hopkins'in yine ününe uygun davranacağını, ilginç bir sabah yaşayacağımızı sanıyorum. Suç dün gece 12'den önce işlenmiş. Bunu nereden bilebiliyorsun? Trenlerin kalkış saatlerini takip edip zamanları hesaplayarak. Yerel polise haber verilmeliydi. Scotland Yard'la bağlantı kurmak zorunda kaldılar. Hopkins dışarı çıkmak zorundaydı. Sonra bir de beni çağırma işi vardı. Bütün bunlar bir gecelik iş yapar. Chislehurst istasyonuna vardık işte. Sorularımız yakında cevaplarını bulacak. Birkaç mil boyunca da kır yollarında arabayla yol aldıktan sonra yüzü büyük bir felaketin izlerini taşıyan bir kapıcı tarafından açık tutulan bahçe kapısının önünde bulduk kendimizi. Yol kenarında kara ağaçlar sıralanmış zengin bir bahçenin içinden ilerleyerek girişi paladyo tarzı sütunlarla bezenmiş 3 katlı büyük bir evde son buluyordu. Evin sarmaşıklarla kaplı olan orta kısmı çok eskiydi ise de büyük pencereleri binaya modern eklentilerin yapıldığını gösteriyor. Evin bir kanadıysa yepyeni gibi görünüyordu. Açık duran kapıda genç ve enerjik fiziğiyle müfettiş Stanley Hopkins'in heyecanlı yüzü ansızın verdi. ''Gelmenize çok sevindim Bay Holmes. Sizin de Dr. Watson. Ne var ki dün geceyi tekrar yaşama ihtimalim olsaydı sizi hiç rahatsız etmezdim. Zira hanımefendi kendine geldiğinden beri olan biteni o kadar açık bir şekilde anlattı ki bize yapacak pek bir iş kalmadı. Levisham hırsız çetesini tanıyorsunuz değil mi?'' ''Ne?'' Şu üç Randall'dan mı bahsediyorsun? Kesinlikle, iki oğluyla beraber babanın kurduğu çeteden. Onların işiymiş, en ufak bir kuşkun bile yok. İki hafta önce Sidinam'da bir soygun gerçekleştirdiklerinde eşgalleri belli olmuştu. Bu kadar kısa bir zamanda bu denli yakınlarda yeni bir soygun girişiminde bulunmaları çok soğukkanlı olduklarını gösteriyor. Ama hiç kuşku yok ki, onların işi. Bu seferki onları ipe götürecek bir vaka. O halde Sir Yustis ölmüş, öyle mi? ''Evet.'' Kafası kendi ocak demiriyle kırılmış. Bizi buraya getiren sürücü Sir Eustace Breckenstall olduğunu söyledi. ''Doğru, kent ilçesinin en zenginlerinden biridir. Lady Breckenstall oturma odasında. Zavallı bayan son derece korkunç bir deneyim yaşamış. Onu ilk gördüğümde yarı ölü yarı diriydi. Sanırım onunla görüşüp ayrıntıları dinleseniz iyi olacak. Ardından yemek odasında yapılması gereken araştırmayı beraberce yürütürüz.'' Lady Breckenstall sıradan bir insan değildi. Onun kadar zarif, kadınsı ve güler yüzlü bir varlık gördüğümü pek hatırlamıyorum. Altın sarısı saçları, mavi gözleri vardı. Ve başından geçen korkunç olaylar onu bitkinleştirip yıpratmamış olsa hiç kuşkum yok ki rengine uygun mükemmel bir de teni vardı. Çektiği ızdırap zihinsel olduğu kadar fizikseldi de. Hemen gözünün üzerinde hizmetçesinin sürekli olarak sirkeli suyla ıslattığı kocaman mor bir şişlik vardı. Bitap bir halde bir kanepede yatıyordu. Fakat odaya girdiğimizde bize dikkatlice süzmesi ve güzel yüzündeki ihtiyatlı ifade, yaşadığı korkunç tecrübelerin ne aklını ne de cesaretini sarsmayı başaramadığını gösteriyordu. Mavi gümüş renkli, bol bir röptoşember vardı üzerinde. Yanındaki koltukta pullarla kaplı siyah bir elbise asılıydı. ''Olanların hepsini anlattım size, Bay Hopkins.'' dedi yorgun bir sesle. ''Benim yerime hikayeyi tekrar edemez misiniz?'' ''Pekala, bunun gerçekten de gerekli olduğunu düşünüyorsanız buradaki baylara da anlatayım. Yemek odasını gördüler mi? Önce olanları sizin ağzınızdan duymalarının daha iyi olacağını düşündüm. Gerekli işlemleri yaptığınızda çok memnun olacağım. Hala orada yattığını düşünmek korkunç bir şey.'' Kendi söyledikleri üzerine perde ve elleriyle yüzünü kapattı. Hareketi bol sabahlığının kollarının dirseklerinden aşağı düşmesine neden oldu. Holmes heyecanla ileri atıldı. Başka yaralarınız da varmış madam. Bunlar nedir? Beyaz kolunda iki kırmızı leke görünüyordu. Lady onları hemen örttü. Önemli bir şey değil. Dün geceki korkunç olayla bir ilgisi yok. Siz ve arkadaşlarınız oturursanız bildiğim her şeyi anlatacağım. Ben Sir Justus eşiyim. Yaklaşık bir yıldır evliyiz. Evliliğimizin mutlu bir birleşme olmadığını saklamama gerek yok sanırım. Ben bunu inkar etmeye kalkışacak olsam da komşularımın size bu gerçeği söyleyeceğini biliyorum. Az da olsa bunun sorumlusu benimdir, belki de. Daha özgür, daha modern bir yer olan Güney Avustralya'da büyüdüm. Sayısız görgü kuralı ve resmiyetiyle İngiliz tarzı yaşam bana hiç uygun değil. Fakat yine de mutsuzluğumun asıl sebebi herkesçe bilinen başka bir şey. O da Sir Eustace bir alkolik olduğu gerçeği. Öyle bir adamla bir saat bile geçirmek korkunç bir şey. Benim gibi heyecanlı, hassas bir kadın için yaşam boyu öyle bir adama bağlı kalmanın ne anlama geldiğini hayal edebilir misiniz? Bu evliliğin sürmesi gerektiğini iddia etmek bir suç, bir alçaklıktır. Bana bakın, bu canavarca kanunlarınız ülkeyi lanetleyecek. Tanrı böylesine kötü bir şeyin sürmesine izin veremez. Yanakları kızarmıştı. Kaşının üzerindeki korkunç izin altındaki gözlerinde şimşekler çakarak bir an için yattığı yerden doğruldu. Ardından gösterişsiz hizmetçisinin güçlü ve yatıştırıcı eli hanımefendinin başını yeniden yastıklara yatırdı ve şiddetli öfkenin yerini gözyaşları aldı. En sonunda konuşmaya devam etti. Dün gece olanları size anlatacağım. Belki fark etmişsinizdir. Bu evdeki bütün hizmetkarların odaları evin modern kanatında bulunuyor. Oturma odalarımız evin merkez binasına yapılmış. Arkadaki mutfak, üst kattaki yatak odamız da bu kısımda. Hizmetçim terasa odamın hemen üstündeki odada oturuyor. Başka hiç kimse yok ve kanatta kalanların hiçbirine herhangi bir ses gidemezdi. Sanırım hırsızlar da bunu gayet iyi biliyordu. Aksi takdirde yaptıklarına cesaret edemezlerdi herhalde. Sir Justus on buçuk civarında odasına çekildi. Hizmetçiler çoktan kendi yerlerine gitmiş, sadece hizmetçim uyanıktı. Ki o da ben ona ihtiyaç duyana kadar evin en üst katındaki odasındaydı. Ben on biri geçene kadar bu odada bir kitaba gömülü halde oturdum. Sonra üst kata çıkmadan önce her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için evi dolaştım. Bunu kendi başıma yapma alışkanlığım vardır. Çünkü az önce anlattığım gibi Sir Justus'a güvenmek mümkün değildi. Mutfağı, kileri, bilardo odasını ve oturma odalarını dolaştıktan sonra nihayet yemek odasına varmıştım. Kalın perdelerle örtülü pencereye yaklaştığımda yüzümde rüzgarı hissedince pencerenin açık olduğunu fark ettim. Perdeyi hızla yana çektiğim anda odaya adamını henüz atmış geniş omuzlu, Yaşlıca bir adamla karşı karşıya kaldım. Fransız tarzı büyük bir penceredir oradaki. Hatta bahçeye açılan bir kapı olarak kullanıldığını da söyleyebilirim. Elimde bir mum vardı ve onun ışığında ilk adamın arkasında iki adamın daha olduğunu gördüm. İkisinin de içeri girmeye hazırlandığı belliydi. Hemen geri kaçtıysam da adam üzerime atıldı. Önce bileğime ardından boğazıma yapıştı. Bağırmak için ağzımı açtığım anda yumruğunu suratıma indirerek beni yere yıktı. Sanırım birkaç dakika boyunca baygın kalmışım. Çünkü kendime geldiğimde hizmetçileri çağırmaya yarayan zilin ipini koparmış, beni de yemek masasının başında duran meşe sandalyeye bağlamışlardı. O kadar sıkı bağlanmıştım ki hiçbir yerimi oynatamıyordum. Bağırmamı engellemek için de ağzıma bir mendil tıkamışlardı. İşte tam o anda şanssız kocam girdi odaya. Belli ki şüphe uyandırıcı bir takım sesler duymuş. Karşılaştığı sahneyi görmeye hazırlıklı olarak gelmişti. Gömlek ve pantolonu vardı üzerinde ve yanında da en sevdiği silahı, karaçalı sopası. Hırsızlardan birinin üzerine atıldı. Fakat bir ikincisi, yaşı diğerlerine göre büyük olanıydı, eğilip şöminenin yanındaki demirlerden birini aldı ve yanından geçtiği sırada kocamın başına korkunç bir darbe indirdi. Kocam bir ses bile çıkaramadan yere düştü ve bir daha hiç hareket etmedi. Ben tekrar bayıldım ama sadece birkaç dakika baygın kalmış olmalıyım. Gözlerimi açtığımda hırsızların büfedeki gümüşleri boşaltmakla kalmayıp orada buldukları bir şişe şarabı dağıtıklarını gördüm. Her birinin elinde bir bardak vardı. Size söyledim değil mi? Biri kocaman bir sakalı olan yaşlıca bir adam, diğer ikisi ise genç, sakalları bile çıkmamış delikanlılardı. İki oğluyla beraber bir babanın oluşturduğu bir çete olabilirlerdi. Fısıldayarak konuşuyorlardı. Yanıma gelip hala sağlam bir şekilde sandalyeye bağlı olup olmadığımı kontrol ettiler. Sonunda pencereyi arkalarından kapatarak çıktılar. Ağzımdaki mendilden kurtulana kadar en az 15 dakika geçmiş olmalı. Sonra attığım çığlıklarla hizmetçim hemen aşağı geldi. Çok geçmeden evin diğer hizmetkarları da uyanmıştı. Yerel polise haber verdiğimizde derhal Londra ile bağlantı kurmuşlar. Size anlatabileceklerim bunlardan ibaret. Umarım bu korkunç hikayeyi son anlatışım olur. Herhangi bir sorunuz var mı Bay Holmes? diye sordu Hopkins. Lady Bracknell'in sabrını daha fazla zorlamayacağım, dedi Holmes. Yemek odasına geçmeden önce hikayeyi bir de sizden dinlemek istiyorum. Holmes hizmetçiye bakıyordu. Eve girmeden çok önce gördüm adamları, diye anlatmaya başladı hizmetçi kadın. Yatak odamın penceresinde otururken ilerideki bahçe kapısının orada ay ışığıyla aydınlanmış üç adam gördüm ama önemsemedim. O olayın üzerinden bir saatten fazla süre geçmişti ki hanımımın çığlığını duydum ve onu bulmak için hemen aşağı koştum. Tıpkı anlattığı gibi zavallıcık bağlı bir haldeydi. Kocası da beyni odanın her köşesine dağılmış bir halde yerde yatıyordu. Bir kadının aklını kaçırması için yeterliydi. Elbisesi kendi kocasının kanıyla lekelenmiş bir halde sandalyeye bağlı olmak. Ama cesareti hiçbir zaman eksik olmamıştı bayan Mary Fisher'ın. Ve Ebi çiftliğindeki Lady Breckenstall farklı olacak değil. Evet baylar onu yeterince sorguladınız. Şimdi yaşlı Teresa'sı ile beraber odasına çıksın da çok ihtiyacı olan uykusunu uyuyabilsin. Sıska kadın bir anne şefkatiyle kolunu hanımının beline dolayıp onu odadan çıkardı. Hayatı boyunca onunla beraber olmuş dedi Hopkins. Bebekken dadısı olarak işe başlamış ve 18 ay önce Avustralya'dan ayrılıp Lady ile beraber İngiltere'ye gelmiş. Adı Teresa Wright bugünlerde bulamayacağın türde bir hizmetçi. Bu taraftan Bay Holmes buyurun. Gizemin kalkmasıyla Holmes'un yüzündeki bütün ilgi kaybolmuştu. Vakanın onun için tüm cazibesini yitirdiğini biliyorum. Hala gerçekleşmesi gereken bir tutuklama olabilirdi ama bu sıradan serserilerle uğraşması için bir sebep yoktu. Çok yetenekli ve bilgili bir tıp uzmanı bir yere çağrılıp sıradan bir kızamık vakasıyla karşılaştığında o anda dostumun gözlerinde okuduğum hayal kırıklığına benzer bir şey hissederdi şüphesiz. Ne var ki Abby çiftliğindeki yemek odasında bizi bekleyen sahne, Holmes'un ilgisini tekrar uyandırmaya yetecek kadar korkunçtu. Oymalarla süslenmiş yüksek meşe tavanı ve meşe panellerle kaplı duvarlarıyla çok büyük bir odaydı. Duvarlarda bir dizi geyik kafası ve antik, güzel silahlar asılıydı. Kapının karşısındaki duvarda bahsi geçen Fransız pencere bulunuyordu ve odanın sağ tarafında soğuk kış güneşinin ışıklarının girdiği küçük üç pencere daha vardı. Sol tarafta etrafı meşeyle çevrili geniş bir şömine bulunuyordu. Ve bunun hemen yanında da ayakları çapraz çubuklarla biteştirilmiş kolçaklı büyük meşe bir sandalye duruyordu. Sandalyenin ahşabındaki oyma deliklerinden bir içeri bir dışarı kırmızı bir ip geçirilmişti. Ve bu her iki tarafta da alttaki çapraz çubuklara bağlanarak sağlama alınmıştı. Evin hanfendisi çözülünce ip kaymıştı ama ipi sandalyeye bağlı tutan düğümler hala duruyordu. Bu ayrıntılar daha sonra dikkatimizi çekti. Çünkü gözlerimiz ateşin önündeki kaplan derisinin üzerinde yatan korkunç nesnenin üzerine kilitlenmişti. 40 yaşlarında, uzun boylu ve yapılı bir adamın cesediydi bu. Yüzü tavana bakar halde sırtüstü yatıyordu. Kısa, siyah sakalının içinden beyaz dişleri görünüyordu. Yumruk yaptığı ellerini başının üzerine kaldırmıştı ve üstünde kara çalıdan bir sopa vardı. Karanlık, yakışıklı ve sivri yüzünün hatları intikamcı bir nefretle çarpılmıştı ve bu yüzüne korkunç, şeytani bir ifade vermişti. Sesleri duyduğunda yatağındaydı muhtemelen çünkü üzerinde abartılı nakışları olan bir pijama vardı ve ayakları çıplaktı. Başının bir tarafı parçalanmıştı ve odanın her tarafı adamı yere yıkan darbedeki dehşetli gücü kanıtlıyordu. Kafasının yanında ölüme sebep olan ocak demiri duruyordu. Çok kalın olmasına rağmen darbenin etkisiyle eğrilmişti. Holmes demiri de açtığı yarayı da dikkatle inceledi. ''Çok güçlü bir adam olmalı şu baba Randall, dedi bir süre sonra. ''Evet'' diye cevap verdi Hopkins. ''Adamla ilgili birkaç şey biliyorum. İri bir adam olduğunu söyleyebilirim. Onu yakalamakta zorlanacağını sanmıyorum. Hem de hiç bir süredir peşindeydik ve Amerika'ya kaçtığını duymuştuk. Çetenin burada olduğunu öğrendiğimize göre kaçabileceklerini sanmıyorum.'' ''Bütün limanlara haber gönderildi ve akşama kadar da bir ödül ilan edilecek.'' ''Anlayamadığım tek bir şey var. Evin hanımının onları tarif edebileceğini bilmelerine rağmen böyle delice bir şeye neden kalkıştılar acaba?'' ''Çok yerinde bir soru. İnsan Lady Brackenstall'ı susturmaları gerektiğini düşünüyor değil mi? Belki de kendine geldiğini fark etmemişlerdir.'' diye tahminde bulundum. ''Evet bu mümkün. Belki de baygın olduğunu düşündüler.'' Peki buradaki zavallı için ne diyeceksin Hopkins? Onun hakkında garip birtakım hikayeler duymuştum sanki. Ayıkken iyi kalpli bir adammış. Sarhoşken ise tam bir iblis. Aslında yarı sarhoşken demek daha doğru olacak. Çünkü sonuna kadar gittiği pek sık görülmezmiş. Öyle zamanlarında şeytanın himayesine giriyordu sanki. Her şeyi yapabilecek bir halde oluyordu. Duyduğum kadarıyla zenginliği ve ismine rağmen birkaç defa tutuklanmanın eşiğinden dönmüş. Bir köpeği benzinle yıkadıktan sonra onu ateşe vermekle ilgili bir skandal vardı. Üstüne üstlük hanfendinin köpeğiymiş. Bu büyük zorluklarla örtbas edildi. Bir defasında da hizmetçiye, Teresa Wright'a bir sürahi fırlatmış. Bu da sorun yarattı. Kısacası madem yalnızız şunu söyleyebilirim ki ev onsuz daha güzel bir yer olacak. Şu anda neyi inceliyorsunuz? Holmes dizlerinin üstüne çökmüş, Lady'nin bağlandığı kırmızı ipleri dikkatle inceliyordu. Sonra hırsızların kopardığı zilin ipinin yerdeki ucunu da gözden geçirdi. Bunu aşağıya çektiklerinde mutfaktaki zil oldukça yüksek bir ses çıkartmış olmalı diye belirtti araştırmanın ortasındayken. Kimse duyamazdı nasıl olsa. Mutfak evinin arka tarafında bulunuyor. Hırsız bundan nasıl emin olabilirdi ki? Umursamaz bir tavırla ipi çekmeye nasıl cesaret etti acaba? Söylediğiniz çok doğru Bay Holmes, çok doğru. Kendimce de defalarca sorduğum bir soru bu. Söz konusu hırsızın bu evi ve alışkanlıklarını ayrıntısıyla bildiği konusunda hiç şüphe yok. Bütün hizmetkarların erken sayılabilecek bir saatte yataklarında olacaklarını, hiç kimsenin mutfaktaki zili duyamayacağını biliyordu belli ki. Bu durumda hizmetkarlardan biriyle suç ortaklığı yaptığı açık. Bundan başka çıkar yolu yok fakat 8 hizmetkarın hepsi de iyi insanlar. Diğer koşullar eşit olduğuna göre, dedi Holmes, evin efendisinin sürahi fırlattığı hizmetçiden şüphelenmek doğal olacaktır. Öte yandan da bu kadının çok bağlı gözüktüğü hanımına ihanet ettiğini gösteriyor. Neyse, bu önemsiz bir nokta. Randall'ı yakaladığın zaman suç ortağını bulmakta zorlanmayacaksındır. Etrafımızdaki her ayrıntı, Hanfendi’nin hikayesini gerçekten de doğrulayacak nitelikte görünüyor. Kararlı adımlarla Francis penceresinin yanına gidip sonuna kadar açtı. Burada hiç iz yok ama toprak demir kadar sert olduğuna göre iz görülmesi beklenemez zaten. Şöminenin üzerindeki mumların yakıldığını görüyorum. Evet hırsızların etraflarını görebilmelerini hanfendenin mumuyla beraber onlar sağladı. Peki ne çalmışlar? Aslında isterseniz fazla bir şey götürmemişler. Büfenin üzerinde duran yarım düzüne kadar gümüş eşyadan başka bir şey kayıp değil. Lady Brackenstall Sir Yustas'ın ölümünün onları normalde yapacakları bir soygunu gerçekleştiremeyecek kadar şaşırttığını düşünüyor. ''Bunun doğru olduğuna kuşku yok fakat anladığım kadarıyla şarap içmişler. Sinirlerini yatıştırmak için tabii. Tabii tabii. Büfenin üzerindeki şu bardaklara dokunulmadı değil mi? Oldukları gibi bırakıldılar. Şişe de öyle. Bir göz atalım. Hey bakın bu ilginç işte. Her birinde biraz şarap olan bardaklar bir arada duruyordu ve birinde bol miktarda tortu vardı.'' Şişe yanlarında duruyordu. Üçte ikisi hala doluydu ve onun yanında da rengi iyice koyulaşmış uzun bir şişe mantarı vardı. Şişenin görüntüsü ve üzerindeki toz tabakası katillerin tattıkları şarabın sıradan olmadığını gösteriyordu. Holmes'ün hareketlerine enerji gelmişti. Neşesiz yüz ifadesinin kaybolduğunu, zekayla parıldayan gözlerinde yeni bir merak ışığının belirdiğini fark ettim. Şişe mantarına elini alıp dikkatlice inceledi. "Bunu nasıl çıkarmışlar?" diye sordu. Hopkins yarı açık duran çekmeceyi işaret etti. İçinde birkaç tane masa örtüsünün yanı sıra büyük bir türbüşon vardı. Lady Breckenstall bunun kullanıldığından bahsetmiş miydi? Hayır şişe açıldığı sırada kendinde değildi. Tabii. Aslında istersen bu türbüşon kullanılmamış. Bu şişe bir cep türbüşonuyla açılmış. Büyük ihtimalle bir çakının aksesuarı ve 4 santimden uzun olmayan bir türbüşonla. Tıpanın üst kısmını dikkatle incelersen şişe açılana kadar türbüşonun 3 defa sokulmuş olduğunu görürsün. Onu mantara sabitleyememişler. Buradaki uzun türbüşon ise hemen sabitlenir. Tek bir denemeyle mantardan çıkarılırdı. Aradığın adamı yakaladığında çok fonksiyonlu çakılardan birine sahip olduğunu göreceksin. Mükemmel diye atıldı Hopkins. Fakat bu bardakların kafamı gerçekten karıştırdığını söylemeliyim. Lady Brackenstall adamların üçünün de bunlardan içtiğini gözleriyle görmüştü öyle değil mi? Evet bu şekilde anlattı. O halde hepsi bu kadar. Daha ne denilebilir ki? Tabii bardakların üçünün de son derece ilginç olduğunu itiraf etmek zorundasın Hopkins. Ne ilginç herhangi bir şey göremiyor musun? Peki peki boş verelim gitsin. Belki de benim gibi özel bir yeteneğe ve güçlere sahip olduğunda insan her şeyi gereğinden karmaşık hale sokmaya yatkın oluyordur. Haklısın, bardaklar konusu tamamen tesadüf olmalı. Pekala, iyi sabahlar Hopkins. Sana bir faydam dokunabilecekmiş gibi görünmüyor. Vakan oldukça açık. Randall tutuklandığında ya da başka gelişmeler olduğunda bana haber verirsin değil mi? Kısa süre içinde başarıların için seni tebrik etmek zorunda kalacağıma eminim. Evet Watson, görünüşe göre evde daha yararlı olacağız. Eve dönüş yolunda Holmes'ün çok düşünceli olduğunu fark ettim. Gözlemlediği bir şey onu çok etkilemiş olmalıydı. Arada bir bu etkiyi üzerinden atmaya çalışıyor, davanın kapandığına inanıyormuş gibi davranıyordu. Fakat ardından kaşları yeniden çatılıyor ve uzaklara dalmış gözleri, düşüncelerinin gece yarısı trajedisinin yaşandığı yemek odasına geri döndüğünü gösteriyordu. Sonunda tam da trenimiz dış mahallelerden birindeki istasyondan çıkarken, ani bir dürtüyle koltuğundan fırladı ve beni de arkasından sürükleyerek trenden indi. ''Çok özür dilerim dostum.'' dedi trenin son vagonu da gözden kaybolurken. Sadece kapris gibi görünen bir şeye seni kurban ettiğim için üzgünüm. Tanrı aşkına Watson, vakayı bu durumda bırakmam mümkün değil. Sahip olduğum bütün içgüdüler buna var gücüyle karşı koyuyor. Yanlış, hepsi yanlış, bahse girerim ki yanlış. Oysa sen de dinledin. Hanımefendinin hikayesi eksiksiz. Hizmetçinin doğrulaması sorunsuz. Ayrıntılar yerli yerinde sayılırdı. Bütün bunlara karşı çıkacak neyim var benim? Üç şarap kadehi. Hepsi bu. Gerçi araştırmamda bayanın hikayesini baz almasaydım, hikayeyi dinlemeden, vaka yeniymiş gibi inceleseydim, o zaman daha belirgin bir ipucu bulamaz mıydım? Tabii ki bulurdum. Chislehurst'e giden tren gelene kadar burada oturalım ve sana delilleri anlatayım Watson. Öncelikle hizmetçinin ve hanımın da söylediklerinin doğru olduğu ile ilgili tüm fikirleri kafandan atmanı istiyorum. Hanımefendinin hoş kişiliğinin düşüncelerini etkilemesine izin vermemelisin. Soğukkanlılıkla inceleyecek olursak şüphe uyandıracak bir takım ayrıntılar var hikayesinde. Söz konusu hırsızlar daha iki hafta önce Sedinam'da bir soygun gerçekleştirdiler. Onlarla ve dış görünüşleriyle ilgili bazı bilgeler gazetelerde yer almıştı ve hayali hırsızların rol aldığı bir hikaye uydurmak isteyen herhangi birinin işine yarayabilirdi. Doğrusunu istersen büyük bir soygun gerçekleştiren hırsızlar genellikle başka tehlikelere atılmadan huzur ve sessizlik içinde ganimetlerin zevkini çıkarmaya eğilimli olurlar. Hırsızların o kadar erken harekete geçmeleri de alışılmışın dışında. Bağırmasını engellemek için bir hanıme diye vurmaları, tek bir adamı alt edebilecek sayıdayken cinayet işlemeleri, alıp gidebilecekleri çok daha fazla şey varken çok az şey çalmaları inanılmaz. Son olarak şunu da ekleyeyim. Öyle adamların bir şişeyi yarı yarıya boşaltmış olarak bırakmaları da son derece garip. Bütün bu garipliklere sen ne diyorsun Watson? Bu kadar çok olmaları kesinlikle düşündürücü tabi. Fakat yine de her bir garipliğin kendi içinde mümkün olduğunu kabul etmelisin. Bana kalırsa hikayedeki en garip şey hanımefendiyi bir sandalyeye bağlamış olmalarıdır. Hmm o konuda sana katılmayacağım Watson. Kaçtıkları anda haber salmasın diye onu öldürmek ya da bağlamak zorundaydılar. Her neyse ne olursa olsun hanımefendinin hikayesinde akla yatmayan bir takım öğelerin olduğunu sana göstermiş bulunuyorum. Öyle değil mi? Ve şimdi bunların üzerine şarap kadehleri meselesini koyalım. Ne olmuş kadehleri? Onları gözünün önüne getirebiliyor musun? Evet, üçünü de çok net hatırlıyorum. Bize anlatılanlarda üç adamın şarap içtiği söylendi. Bu inanılır görünüyor mu sana? Neden olmasın her bardakta şarap vardı. Kesinlikle. Fakat sadece bir bardakta tortu vardı. Bunu fark etmiş olmalısın. Sence bu ne anlama geliyor? Doldurulan son bardağın tortulu olması doğaldır. Hiç de değil. Şişe tortuyla doluydu. Üçüncü bardakta bu tortuyla doluyken diğer iki bardağın temiz olması anlaşılır bir şey değil. İki açıklaması sadece iki açıklaması olabilir. Birincisi ilk iki bardak doldurulduktan sonra şişenin şiddetle sallanmış olmasıdır. Aradaki fark belki böyle açıklanabilir. Yine de çok mantıklı görünmüyor. Hayır hayır, haklı olduğuma eminim. Peki ne olduğunu düşünüyorsun? Sadece iki bardağın kullanıldığı. Üç kişinin içmiş olduğu izlenimini uyandırmak için ikisinin dibinde kalan tortuların da üçüncü bir bardağa boşaltıldığını. Bu şekilde bütün tortular son bardakta olurdu, değil mi? Evet, böyle olduğuna eminim. Fakat bu küçük olayın doğru açıklaması buysa, vaka bir anda sıradan bir şey olmaktan çıkıp son derece ilginç bir hal alıyor. Çünkü bu, Lady Brackenstall ve hizmetçisinin bize yalan söylediği, anlattıkları hikayenin tek kelimesinin bile doğru olmadığı, gerçek suçluyu korumak için çok güçlü nedenlere sahip oldukları ve vakayı onlardan yardım almadan çözmemiz gerektiği anlamına gelir. Şimdi bizi bekleyen görev budur. Evet Watson, Chisler's treni de geliyor işte. Abby çiftliğindeki insanlar dönüşümüze oldukça şaşırdı ama Stanley Hopkins'in merkeze rapor vermek üzere ayrıldığını öğrenen Sherlock Holmes yemek odasına girdi. Kapıyı içeriden kilitledi ve çıkarımlarının ana maddesini oluşturan sağlam temeli meydana getiren ayrıntılı bir incelemeye tam iki saatini adadı. Profesörün gösterisini izleyen bir öğrenci gibi bir köşede oturarak olağanüstü araştırmasını attığı her adımı izledim. Pencere, perdeler, halı, sandalye, zilipi. Her birini dikkatli bir şekilde inceledikten sonra bulguların üzerinde düşünüyordu. Öldürülen adamın cesedi götürülmüştü ama diğer her şey sabahki gibi bırakılmıştı. Holmes benim şaşkın bakışlarımın karşısında birden şöminenin üzerine tırmandı. Kafasının oldukça üstünde, zilin telinde kalmış kırmızı ipten birkaç santimetre asılıydı. Holmes başını arkaya eğmiş halde uzun süre ipi inceledi. Sonra biraz daha yaklaşabilmek maksadıyla dizini duvarda bulunan ahşap bir dirseğe dayadı. Bu elini ipin ucuna çok yaklaştırdı ama ahşap dirsek daha çok ilgi uyandırmış gibiydi. Sonunda tatmin olduğunu ifade eden bir haykırışla aşağı atladı. ''Tamamdır Watson'' diye atıldı neşeyle. ''Vakayı çözdük. Koleksiyonumuzun içindeki en olağanüstü örneklerden biri.'' ''Olur şey değil açıkçası. Bu kadar aptal olabildiğime inanamıyorum. Neredeyse hayatımdaki en büyük hatayı yapıyordum. Birkaç eksik halkanın yerine takılmasıyla zincirimin tamamlanacağını zannediyorum.'' Adamlarını yakaladın mı? Adam, Watson, adam. Sadece bir tane var. Son derece müşkül biri. Bir aslan kadar güçlü. Ocak süngüsünün eğilmesine neden olan darbeyi düşün. Boyu 1.90, bir sincap kadar çevik. Eli çabuk ve ayrıca son derece zeki biri. Bu hikayenin tamamından o sorumlu. Evet Watson, olağanüstü bir insanın çalışmalarına şahitlik ettik. Ne var ki şuradaki zilipiyle en ufak bir kuşku bırakmayan bir ipucu bırakmış bize. İp ucu tam olarak neredeydi? Pekala Watson, bir zil ipini aşağıya çekecek olursan neresinden kopmasını beklersin? Tele bağlı olduğu noktadan elbette. O halde ne diye buradaki gibi ucundan 10 santimetre aşağısından kopsun. Orasından yıpranıp saçaklanmıştır. Kesinlikle, yerdeki uç saçaklanmış, bıçağıyla bunu yapacak kadar uyanıktı. Fakat diğer uçta yıpranmaya dair bir iz yok. Buradan görmek mümkün değil ama şöminenin üzerine çıkarsan ipin kesilmiş olduğunu görebilirsin. Olanları hayalinde canlandırabilirsin. Adamın ipe ihtiyacı vardı. Onu aşağı çekemezdi çünkü bu birilerini uyandırabilirdi. Peki ne yaptı o halde? Şöminenin üzerine çıktı. Fakat ipe yine de tam olarak ulaşamadığı için dizini ahşap dirseğe dayadı. Tozdaki izleri sen de görebilirsin. Böylece bıçağı ile ipi kesebildi. Ben uzanırken en az 7 santimetre kalıyor yukarı. Ve bundan adamın benden en azından 7 santim uzun olması gerektiği sonucuna varıyorum. Meşe sandalyenin yastığına bak. Ne görüyorsun? Kan. Hiç kuşku yok ki kan. Bu bile hanımefendinin hikayesini çürütmeye yetiyor. Cinayet işlendiği sırada bu sandalyede oturuyorduysa bu leke nasıl oluşabildi? Hayır hayır. Oraya kocasının ölümünden sonra oturtuldu. Bahse girerim ki siyah elbisesinde de bu lekenin tıpa tıpa aynısı vardır. Henüz zaferimizi kutlayamayız Watson ama yaklaştığımız kesin. Dadı Teresa ile birkaç şey konuşmak istiyorum. Bir süre çok dikkatli davranmalıyız. İhtiyacımız olan bilgileri elde etmek istiyorsak bu şart. İlginç bir insandı bu sert Avustralyalı Dadı. Suskun, şüpheci ve nezaketsizdi. Holmes'ün nazik davranışları ve kadının söylediği her şeyi açık yüreklilikle kabul etmesi uzun uğraşlardan sonra daha da cana yakın davranmasını sağladı. Ölmüş işverenine karşı duyduğu nefreti gizlemek gibi bir çabası yoktu. Evet, efendim, bana surahi fırlattığı doğru. Hanımıma kötü sözler söylediğini duydum ve ağabeyi burada olsa bu şekilde konuşmaya cesaret edemeyeceğini söyledim. İşte o zaman surahiyi bana fırlattı. Minik kuşumu yalnız bıraksın da düzinelerce surahi fırlatsın, umurumda olmazdı. Hanımıma her zaman kötü davranıyordu. O da şikayet edemeyecek kadar gururludur. Kocasının ona yaptığı her şeyi anlatmıyordu. Bu sabah kolunda gördüğünüz o izlerin ne olduğunu bana hiç anlatmamıştı. Ama ben o izlerin bir şapka iğnesinden kaynaklandığını gayet iyi biliyorum. Sinsi şeytan. Artık öldü. Hakkında böyle konuştuğum için Tanrı beni affetsin ama yeryüzünde herhangi bir şeytan var olmuşsa kesinlikle oydu. Onunla ilk karşılaştığımızda baldan tatlıydı. Sadece 18 ay önceydi ama hanımıma da bana da aradan 18 yıl geçmiş gibi geliyor. Hanımım Londra'ya ilk defa ayak basmıştı. ''Evet, ilk yolculuğuydu. Daha önce hiç ayrılmamıştı evden.'' Sir Justus zenginliği, ünvanı ve Londra'da sergilediği sahte kişiliğiyle hanımımın kalbini çaldı. Lady Breckenstall bir hata yaptıysa bile bunun bedelini çoktan ödedi. Hem de misliyle. Justus'la hangi ay mı tanıştık?'' ''Hımm, Londra'ya gelişimizden hemen sonra olduğunu söyleyebilirim.'' ''Biz Eylül ayında geldik. Demek Ekim'de tanıştılar. Geçen sene Ocak ayında da evlendiler.'' ''Evet, kendisi oturma odasında ve sizi kabul edeceğinden hiç kuşkum yok. Ama ondan çok fazla şey istememelisiniz. Unutmayın ki yaşadığı şeyler bir insanın dayanabileceğinden fazla.'' Lady Bracknell aynı kanepede yatıyor ama sabahkinden daha neşeli görünüyordu. Hizmetçisi de bizimle beraber gelmişti ve hemen hanımının kaşındaki morluğu tedaviye koyuldu. ''Beni tekrar sorgulamak gibi bir amacınız yoktur umarım.'' dedi Lady. ''Hayır.'' diye cevap verdi Holmes en yumuşak sesiyle. Sizi gereksiz bir sıkıntıya sokmak istemiyorum Lady Brekenstall ve çok büyük acılar çektiğine emin olduğumdan durumu kolaylaştırmaktan başka hiçbir dileğim yok. Beni bir dostunuz olarak düşünüp bana güvenebilirsiniz. Bunu boşa çıkarmayacağımı görebilirsiniz. Ne yapmamı istiyorsunuz? Bana doğruyu anlatmanızı. Bay Holmes? Hayır, hayır Lady Brekenstall. Bunun hiçbir faydası yok. Sahip olduğum günü duymuş olabilirsiniz. Hikayenizin tamamıyla uydurma olduğu konusunda her şeyimle iddiaya varım. Hanım ve hizmetçi ikisi de hayalet görmüş gibi korku dolu gözlerle Holmes'a bakıyordu. ''Bu ne küstahlık?'' diye haykırdı Teresa. ''Hanımımın yalan söylediğini iddia etmeye nasıl cüret edersiniz?'' Holmes oturduğu sandalyeden kalktı. ''Bana söyleyecek bir şeyiniz yok mu? Size her şeyi anlattım.'' ''Bir kez daha düşünün, Lady Brekenstall. Dürüst olmanız daha iyi olmaz mı?'' Kısacık bir an için güzel yüzünde tereddüt belirmişti. Ardından yeni, daha güçlü bir düşünce yüzüne maske gibi indi. Size bildiğim her şeyi anlattım. Holmes şapkasını alıp omuzlarını silkti. O halde üzgünüm dedi ve tek kelime daha sarf etmeden odadan ve evden çıktı. Bahçede bir havuz vardı ve dostum beni bunun yanına götürdü. Yüzeyi tamamen buz tutmuş, sadece yalnız başına yüzen bir kuğunun rahatlığı için bir tarafı delinmişti. Holmes kuğuya baktı ardından kapıcının kulübesine ilerledi. Stanley Hopkins için kısa bir not yazıp bunu kapı görevlisine bıraktı ve yola çıktık. Ya tam isabet ya da ıska ama arkadaşımız Hopkins için bir şey yapmak zorundayız. Sırf bu ikinci ziyareti haklı çıkarmak için bile olsa, diye konuştu. Henüz ona her şeyi anlatmaya hazır değilim. Bundan sonraki adımımız Adelaide Southampton hattının liman ofisine gitmek olacak. Yanılmıyorsam Palmalın sonunda bulunuyor. Güney Avustralya'yı İngiltere'ye bağlayan ikinci bir buharlı gemi hattı da var. Ama önce bu büyük ofisi arasak daha iyi olacak. Holmes'ün müdüre yolladığı kart viziti hemen ilgi gördü. Çok geçmeden ihtiyacı olan bütün bilgileri toplamıştı. 1895 Eylül'ünde tek bir hatları ana limana ulaşmıştı. Bu, Rakof Gibraltar'dı ve en büyük, en iyi gemileri. Yolcu listesine bakılınca Adelaide'li Bayan Fraser'ın hizmetçisiyle beraber o gemide olduğu ortaya çıktı. Gemi şu anda Avustralya'ya yolundaymış. Süveyş kanalının güneyinde bir yerlerde olmalıymış. Ve 1895 yılında geminin yönetim kadrosunda kim çalışıyorduysa hala aynıymış. Tek bir istisnayla. Birinci subay Bay Jack Crocker artık kaptan olmuş ve şirketin yeni gemisi Belsrock'un dümenine geçmiş. İki gün sonra Southampton'dan yola çıkacakmış. Kaptan Jack Crocker Sidnam'da yaşıyormuş. Ama onu görmek istiyorsak bu sabah emirlerini almak için ofise gelmesi bekleniyormuş. Hayır, Holmes'ün onu görmek gibi bir isteği yoktu ama adamın sicili ve karakteriyle ilgili bilgilendirilmek onu mutlu ederdi. Jack Crocker'ın sicili olağanüstü iyiymiş. Bütün donanmada ona erişebilecek tek bir subay yokmuş. Karakterine gelince görevi konusunda güvenilirmiş ama güverteden inince asi, gözü dönmüş bir adam olabiliyormuş. Kolay sinirlenen, heyecanlı ama vefalı ve iyi kalpli biri. Holmes bu bilgileri edinmiş bir halde Adelaide Southampton şirketinin ofisinden çıktı. Oradan Scotland Yard'a gitti ama içeri girmek yerine kaşlarını çatmış, derin düşüncelere dalmış bir şekilde arabada oturmaya devam etti. Sonunda Caring Cross telgraf ofisine çekti. Bir mesaj gönderdi. Ardından da Baker sokağına evimize yöneldik. ''Hayır, yapamadım Watson'' dedi Holmes evimize girdiğimizde. Tutuklama kararı çıkar çıkmaz dünyadaki hiçbir şey onu kurtaramazdı artık. Mesleki yaşamımda öyle anlar oldu ki suçluyu tespit etmekle onun verdiği zarardan daha fazla zarar verdiğimi hissetmişimdir. Artık adımlarımı dikkatle atmayı öğrendim. Kendi vicdanım yerine İngiltere'nin kanunlarına oyunlar oynamayı tercih ederim. Harekete geçmeden önce biraz daha bilgi edinelim diyorum. Akşam olmadan müfettiş Stanley Hopkins tarafından ziyaret edildik. İşler onun için pek iyi gitmemiş. Sizin bir sihirbaz olduğunuz kanısındayım Bay Holmes. Bazen kendimi gerçekten de insanüstü güçleriniz olduğunu düşünürken buluyorum. Söyleyin bana, çalınan gümüşlerin bahçedeki havuzun dibinde olduğunu nereden bildiniz? Bilmiyordum. Ama oraya araştırmamı söylediniz. Demek gümüşleri buldun. Evet buldum. Sana yardımcı olabildiğime sevindim. Ama bana yardımcı olmadınız ki, durumu çok daha karmaşık hale getirdiniz. Bunlar ne çeşit hırsızlar ki çaldıkları gümüşlerin hepsini en yakın havuza atsınlar. Oldukça tuhaf bir davranış olduğu kesin. Gümüşlerin onları istemeyen kişilerce çalınmış olduğu, onları sadece bir göz bağı olarak alan ve doğal olarak onlardan hemen kurtulmak isteyen birinin olabileceği düşüncesi geçmişti kafamdan sadece. Fakat öyle bir şey neden gelsin ki aklınıza? Ne diyeyim, bunun mümkün olabileceğini düşündüm. Hırsızlar Fransız pencereden çıktıklarında havuzla karşılaştılar. Üstelik buzun baştan çıkarıcı küçük bir deliği de vardı. Daha iyi bir saklama yeri olabilir mi? Bir saklama yeri. Bakın bu daha iyi, diye haykırdı Stanley Hopkins. Evet evet şimdi her şeyi anlıyorum. Saat henüz erkendi, sokaklarda insanlar vardı. Hırsızlar yanlarında gümüşlerle birileri tarafından görülmekten korktular ve böylece hepsini avuza attılar. Kuşkusuz daha güvenli bir vakitte ganimetleri için geri dönmek niyetindeydiler. Çok doğru, harikulade bir teori ürettin. Kendi fikirlerimin biraz çılgınca olduğundan kuşkum yok ama hiç değilse gümüşleri bulmamıza yaradıklarını kabul etmelisin. Evet efendim, evet hepsi sizin sayenizde. Ne var ki bu sabah bir engel çıktı karşıma. Bir engel mi? Evet Bay Holmes, Randall çetesi bu sabah New York'ta tutuklanmış. Olur şey değil Hopkins. O halde dün gece kentte cinayet işlediklerine dair teorin suya düştü. Vahim bir durum, Bay Holmes, vahim. Fakat Randall'dan başka çeteler de var. Polisin hiç bilmediği yeni bir çete olabilir. Kesinlikle haklısın, çok mümkün. Ne o, hemen gidiyor musun? Evet Bay Holmes bu işi bitirmeden dinlenmek yok bana. Bana verecek bir ipucunuz yoktur herhalde. Zaten verdim. Hangisi? E, bir göz bağı olabileceğini söyledim ya. Fakat neden? Bay Holmes neden? Ah, evet esas soru bu tabii. Neyse bunu bir düşün. Belki bir şey bulabilirsin. Akşam yemeğine kalmaz mısın? Pekala hoşçakal. Herhangi bir gelişme yaşanırsa haberimiz olsun. Akşam yemeği bitmiş, masamız temizlenmişti ki Holmes ancak bir şey söyledi konuyla ilgili. Piposunu yakmış, terlikli ayaklarını da yanan şömineye doğru uzatmıştı. Birden saatine baktı. Gelişmelerin olmasını bekliyorum Watson.'' ''Ne zaman?'' ''Şimdi, birkaç dakika içinde. Herhalde az önce Stanley'ye oldukça kötü davrandığımı düşünüyorsundur.'' ''Kararlarına saygım var.'' ''Çok politik bir yanıt Watson. Konuya şu açıdan bakmalısın. Benim bildiklerim resmi değil.'' Stanley'nin bildikleri ise resmi. Benim kişisel hükümler vermeye hakkım var ama onun yok. Bildiği her şeyi açıklamak zorunda. Aksi takdirde mesleğine ihanet etmiş sayılır. Belirsiz bir vaka söz konusu olduğunda onu öyle kötü bir duruma sokamam. Böylece bildiklerimi kendime saklarım. Ta ki her şeyi kafamda yerli yerine oturtana kadar. Peki ama bu ne zaman olacak? Vakit geldi. Şimdi olağanüstü bir dramın son perdesine tanık olacaksın. Merdivenlerde bir ses duyuldu ve kapımız açılarak karşımıza o zamana kadar evimize adımını atmış en hoş adamı çıkardı. Altın sarısı bir bıyığa, mavi gözlere ve tropik ülkelerin güneşiyle bronzlaşmış bir tene sahip, çok uzun boylu, genç bir adamdı. Adımlarında büyük cüstesinin güçlü olduğu kadar hareketli de olduğunu gösteren bir enerji vardı. Kapıyı arkasından kapadı. Çok güçlü bir duyguyu bastırmaya çalışırken ellerini yumruk şeklinde sıkmış, göğsü hızla inip kalkar halde durdu. ''Oturun, Kaptan Crocker. Telgrafımızı aldınız demek.'' Ziyaretçimiz bir koltuğa çöküp şüpheli gözlerle bir bana, bir dostuma baktı. ''Telgrafınızı aldım ve söylenen saatte geldim. Ofise uğradığınızı duydum. Sizden kurtuluş yok. Hadi ne söyleyecekseniz söyleyin. Bana ne yapmayı düşünüyorsunuz? Tutuklayacak mısınız? Hadi konuş be adam.'' Orada oturup bir kedinin fareyle oynadığı gibi oynayamazsınız benimle. Ona bir pro Watson, dedi Holmes. Bunu için Crocker ve sinirlerinize hakim olmaya çalışın. Sıradan bir suçlu olduğunuzu düşünsem size pro ikram etmezdim, bundan emin olabilirsiniz. Bana karşı dürüst olursanız beraber güzel bir çözüm üretebiliriz. Ama şimdiden uyarmalıyım. Numara yapmaya kalkarsanız sizi mahvederim. Ne yapmamı istiyorsunuz? Dün gece Ebi çiftliğinde olanları anlatmanızı istiyorum. Dikkatinizi çekerim, gerçekten olanları. Herhangi bir şey eklemeden, çıkarmadan. Şimdiden o kadar çok bilgiye sahibim ki, hikayeye en ufak bir yalan bile eklerseniz polis düdüğümü öttürürüm ve dava sonsuza kadar alanımdan çıkar. Denizci bir süre düşündü. Ardından bronzlaşmış kocaman eliyle dizine vurdu. Şansımı deneyeceğim, diye atıldı. Sözünün eri dürüst bir adam olduğunuza inanıyorum ve bütün hikayemi size anlatacağım. Fakat önce söylemek istediğim bir şey var. Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim ve hiçbir şeyden korkmuyorum. Gerekirse aynı şeyi tekrar yapar ve bundan yine gurur duyardım. Canavar adamın bir kedi kadar çok yaşamı olsaydı hepsini bana borçlu olurdu. Fakat önemli olan hanfendidir. Mary, Mary Fraser. Onu sahip olmaması gereken o lanetli isimle asla çağırmayacağım. Onun başını derde sokabileceğim aklıma geldikçe ruhum paramparça oluyor. Ben, onun tatlı yüzünde tek bir gülücük görebilmek için hiç tereddüt etmeden hayatımı verecek olan ben. Fakat yine de başka ne yapabilirim ki? Size hikayemi anlatacağım. Beyler, sonra da başka çaremin olup olmadığını size soracak ve bütün samimiyetinizle buna cevap vermenizi isteyeceğim. Biraz geriye gitmek zorundayım. Her şeyi biliyor gibisiniz. Onun için tanışmamızın, o Rock of Gibraltar'da yolcu bense aynı gemide subayken gerçekleştiğini bildiğinizi varsayıyorum. Onu gördüğüm ilk saniyede hayatımın aşkı olduğunu anladım. O yolculuk boyunca geçen her gün onu daha fazla sevdim. O günlerden sonra birçok defa sırf onun güzel ayaklarının değdiğini bildiğim için eğilip güvertesini öpmüşümdür o geminin. Bana karşı aynı duyguları beslemiyordu fakat son derece iyi ve nazikti. Hiçbir şikayetim yok. Benim tarafımda sonsuz bir aşk. Onun tarafındaysa iyi bir arkadaşlık ve dostluk vardı. Yolculuk sona erip de ayrıldığımızda özgür bir kadındı. Bense bir daha asla özgür bir adam olamayacaktım. Denizden bir sonraki dönüşümde evlendiğini duydum. Pek tabii ki hoşlandığı biriyle evlenecekti. Unvan ve para, onları Mary'den daha çok hak eden biri var mıydı ki? Güzel olan, zarif olan her şeye layıktı o. Evliliği beni hüsrana uğratmadı. Bencilitin teki değilim ben. Şansının yaver gittiğine sevindim sadece. Beş parasız bir denizciyle evlenerek kendini harcamadığı için. İşte Mary Fraser'a olan aşkım böyleydi benim. Onu bir daha göreceğimi hiç sanmıyordum. Fakat son yolculuğumda terfi ettim ve yeni bir gemi henüz suya indirilmediği için adamlarımla beraber birkaç ay Sidenham'da beklemek zorunda kaldım. Bir gün kırda gezinirken Bayan Mary'nin hizmetçisi Teresa Wright'ı rastladım. Kadın bana biricik aşkının kocasından, her şeyden bahsetti. Size söylüyorum beyler, anlattıkları beni neredeyse çılgına çevirdi. O sarhoş köpeğin ayakkabılarını yalamaya bile layık olmadığı bu kadına elini kaldırmaya cüret ettiğine inanamıyorum. Ardından beniyle de görüştüm, iki kez. Ama sonra beni bir daha görmeyi kabul etmedi. Ne var ki birkaç gün önce bir hafta içinde sefere çıkacağımı öğrendim ve ayrılmadan önce onu görmeye karar verdim. Teresa arkadaşımdı. Çünkü o da Mary'i seviyor, kocası olacak serseriden de en az benim kadar nefret ediyordu. Onun vasıtasıyla ev halkının alışkanlıklarını öğrendim. Mary, aşağı kattaki küçük odasında geç saate kadar kitap okumayı severmiş. Dün gece oraya gidip penceresini tıklattım. İlk başta açmayı reddetti ama kalbimin derinliklerinde beni sevdiğinden artık emindim. Ve beni o dondurucu soğukta bırakmayacağını biliyordum. Ön taraftaki büyük pencereye gelmemi söyledi. Oraya vardığımda girebileyim diye pencereyi açmış olduğunu gördüm. Onun ağzından beni yine öfkeden çılgına çeviren şeyler duydum ve sevdiğim kadına kötülük eden o sefil yaratığa yine lanetler okudum. Orada pencerenin hemen yanında duruyordum ve Tanrı biliyor ki hiçbir kötün yetim yoktu. Birdenbire adam koşarak odaya daldı. Meriye bir erkeğin bir kadına sarf edebileceği en aşağılık kelimeyi kullandı ve elinde tuttuğu sopayı suratına indirdi. Ben ocak süngüsüne elime almıştım. Aramızdaki kavganın adil olduğunu söyleyebilirim. İlk darbeyi indirenin o olduğunu kolumdaki bu yaradan anlayabilirsiniz. Sıra bendeydi ve indirdiğim darbe sanki çürük bir kabak gibi onu parçaladı. Üzgün olduğumu mu sanıyorsunuz? Hiç değilim. O ölmese ben ölecektim. Aslında bundan çok daha fazlası asıl Meri'nin hayatıydı söz konusu olan. Biricik aşkımı bu delinin ellerinde bırakabilir miydim bu saatten sonra? Evet işte böyle. Onu nasıl öldürdüğümü öğrendiniz. Başka bir şey yapabilir miydim? Evet beyler, benim yerimde olsaydınız siz ne yapardınız? Aşağılık herif ona vurduğunda Meri çığlık atmıştı ve Teresa da aşağı geldi. Köşedeki bir sehpanın üzerinde bir şişe şarap duruyordu. Onu açtım ve birazını Meri'nin ağzına döktüm. Zavallıcık şoktan yarı ölü gibiydi. Teresa çok soğukkanlıydı. Sahneyi değiştirme fikrinde en az benim kadar payı var. Her şeyi hırsızlar yapmış gibi göstermeliydik. Teresa hikayeyi hanımına defalarca tekrarlarken ben de zilin ipini kestim. Ardından sevgili Meri'mi sandalyeye bağladım ve doğal gözüksün diye ipin ucunu bıçağımla eskittim. Sonuçta bir hırsızın oraya kadar çıkıp ipi çözdüğüne kimse inanmazdı. Gümüşlerden birkaç parça toplayarak hırsızlık fikrini desteklemeye çalıştım. Ben gittikten 15 dakika sonra alarm verip diğerlerini uyandırmaları talimatını verip yanlarından ayrıldım. Gümüşleri bahçedeki havuza attım ve Sidneym'e döndüm. ''İşte hepsi bu kadar Bay Holmes. Size her şeyi anlattım. Hayatımda ilk defa çok iyi bir iş yaptığımı düşünüyorum. Bu beni ipe götürse bile.'' Holmes bir süre sessizlik içinde piposunu tüttürmeye devam etti. Ardından hızlı adımlarla ziyaretçimizin yanına gidip elini sıktı. ''Teşekkür ederim.'' dedi. ''Her kelimesinin doğru olduğunu biliyorum. Çünkü bilmediğim neredeyse hiçbir şey yoktu. Bir akrobat ya da bir denizciden başka kimse o dirseği kullanarak zil ipini kesemezdi.'' İpe atılmış düğümler de kesinlikle denizci düğümleriydi. Hanımefendi yalnızca bir defa denizcilerin arasında bulunmuştu. O da İngiltere'ye olan yolculuğunda. Ayrıca hanımefendinin kendi sınıfına ait birinin söz konusu olduğu kesindi. Çünkü onu korumaya çalışması bu adamı sevdiğini gösteriyordu. Bir kere doğru izi takip etmeye başladığımda seni bulmamın ne kadar kolay olduğunu görebiliyor musun? Polisin bizim hileyi asla çözemeyeceğini düşünüyordum. Çok doğru, polis kandırmacayı görmedi ve tahminime göre hiç görmeyecekti. Şimdi beni dinleyin Kaptan Crocker. Her ne kadar yaşadığınız baskı ve kışkırtmanın birçok insanın kaldırabileceğinden fazla olduğuna inansam da bu çok önemli bir mesele. Yaptığınızın bir meşru müdafaa olarak sayılacağından pek emin değilim. Ne var ki buna karar verecek olan ben değil, İngiltere kanunlarıdır. Sizi o kadar iyi anlıyorum ki önümüzdeki 24 saat içinde ortadan kaybolmayı seçtiğiniz takdirde en ufak bir engelle karşılaşmayacağınız konusunda size garanti veriyorum. Sonra her şeyi açıklayacaksınız yani. Kesinlikle. Buna mecburum. Denizci'nin yüzü öfkeyle kızardı. ''Bir erkeğe böyle bir teklif yapılabilir mi? Mary'nin bir suç ortağı sayılacağını anlayacak kadar iyi bilirim kanunları. Kaçıp onu cezasıyla baş başa bırakacak biri mi sandınız beni?'' ''Hayır efendim.'' ''Bana istediklerini yapabilirler ama Tanrı aşkına Bay Holmes... ''Zavallı Merimi mahkemelerden uzak tutacak bir yol bulun.'' Holmes ikinci kez sıktı denizcinin elini. ''Sadece sizi deniyordum. Her seferinde dürüst biri olduğunuzu gösteriyorsunuz. Evet, üstlendiğim sorumluluk çok büyük ama Hopkins'e mükemmel bir ipucu verdim. Ve o bundan yararlanamazsa benim yapabileceğim başka bir şey yok. Şimdi beni dinleyin Kaptan Crocker. Bu işi kanunlar nasıl hallediyorsa öyle halledeceğiz. ''Tutuklu sizsiniz.'' Watson sen İngiliz jürisisin ki bir jüriyi temsil etmeye daha uygun bir adam düşünemiyorum. Ben hakimim. Evet sayın jüri üyesi delilleri birer birer dinlediniz. Tutuklu suçlu mu suçsuz mu? Suçsuzdur efendim diye konuştum. Fox Populi Fox Dei Halkın kararı tanrının kararı. Berat ettiniz kaptan Crocker. Kanun başka bir suçlu bulmadığı sürece ben bende saklı kalacak. Bir yıl sonra saygıdeğer hanımefendinize dönün. İkinizin geleceğinin bu gece burada verdiğimiz kararı haklı çıkarmasını dilerim.